45. konu, Hazreti Peygamber'in Hazreti Ebu Bekir'i İslam'a davet etmesi, Ebu Bekir Sıddık evinden çıkıp Resulullah'a gidiyordu, cahiliye döneminde de Peygamber'in dostu idi, Resulullah ile yolda karşılaştı ve ''Ey Ebel Kasım, bu resul eklemin Ekrem'in künyesidir, sen kavminin meclislerinden kayboldun, onların yanına gelmiyorsun, seni atalarını ayıplamakla itham etmektedirler'' dedi. Bunun üzerine Rasulü Ekrem, Ebu Bekir'e hitaben, ben Allah'ın Rasulüyüm, seni Allah'a davet ediyorum, dedi. Sözünü bitirdikten sonra Ebu Bekir Sıddık Müslüman oldu ve Rasulü Ekrem onun yanından ayrıldı. Fakat Mekke'yi kapsayan iki dağ arasında Rasulü Ekrem'in Ebu Bekir'in İslam'ından sevindiği kadar sevinen hiç kimse yoktu. Ebu Bekir Sıddık evine gitti. Osman bin Affan'a, Talha bin Ubeydullah'a, Zübeyir bin Avvam'a, Sa'd bin Ebi Vakkas'a vardı, teklifte bulundu, onlar da Müslüman oldular, ertesi gün Osman bin Mazun, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Abdurrahman bin Avef, Ebi Seleme bin Abdülist, Erkam bin Ebi Erkam'ı getirdi, onlar da Müslüman oldular.